Her şey ondan. Dil ne bilir şekeri, şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti. Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazine ki görünmez gibi O cemil... Cemal O'nun tecellisi Güzeli yeşilden Aldan sandın Çok istesen de inadın olmaz Takdirden öte muradın Olmaz O uçurursa Senin kanadın Olmaz Uçmayı kuştan Kartaldan mı sandın O'nun emriyle Göktedir varlıklar onun emriyle yerdedir kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün, görmediğin göz onun. Bildiğin, bilmediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. O dilerse açlar tok olur. Toklu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada namurudun ateşinde. Ateşler gülzar olur, türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır, babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı, İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musalar doğar. Açılır Bahri Ahmet, küffarı boğar. Süküt edince esbab, Buldurcın yoksa musreti ebabilden mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun göz yaşına. Gün olur, tuz bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına. Eden odur, eyleyen o. ...kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün... ...suyunda kaldın... ...sütünü içtinde, ...koyunda kaldın... ...bir ömür yaşadın... ...oyunda kaldın... ...dünyayı evlattan... ...maldan mı sandın? ki Leyla'ya bir nazar değil... Gureba, derdi fenadan, Bizar değil, bağbanı Mürşid'in hayali, Gülzar değil, Bülbül'ün zarını, Gülden mi sandın? Onun sanatı, Varlığın nakışında, Onun şefkati, Ananın bakışında, Onun rahmeti, Suyun akışında, suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerde. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Kul, eceli Azrail'den sandın. Amale bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar, kurtar beni Allah'ım kurtar, gönül necatı amelden mi sandın İbrahim Sayar.